136 Ebu Hayye'den Ali'yi gördüm. Ubuzları üçer defa yıkayarak abdest aldı. Sonra kalktı ve abdest suyunun arta kısmını içti. Sonra da Ali sallallahu ve selam da benim yaptığım gibi yaptı dedi. 137 Avun bin Ebu Cuheyfeden Batıh'da Ali sallallahu ve selam ile beraber bulunuyordum. Bilal Ali sallallahu ve selam'ın abdest suyunun arta kısmını dışarıya çıkarttı halk onu almak için koşuştu bir miktarını ben de aldım sonra aleyhissalatü vesselam için bir sütre diktim develer köpekler ve kadın aleyhissalatü vesselamın önünden geçtikleri halde aleyhissalatü vesselam cemaata namaz kıldırdı 138 cabirden bir defasında hastalanmıştım aleyhissalatü vesselam ve Ebubekir beni ziyarete geldiler Beni baygın bulunca aleyhissalatü vesselam abdest aldı ve abdest suyundan üzerime serpti. 139 Ebul Melih'den Aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala abdestsiz namazı ve hiyanet neticesi elde edilen maldan verilen sadakayı kabul etmez. 140 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden ve vesselama bir bedevi gelerek abdesti sordu. Aleyhisselatü Vesselam ona abdesti Uğuzları üçer defa yıkıyarak gösterdi ve şöyle buyurdu abdest böyle alınır kim benim bu yaptığımdan daha fazlasını yaparsa kötülük etmiş hakka tecavüz etmiş ve zulmetmiş olur 141 Abdullah bin Ubeydullah bin Abbas'tan Abdullah bin Abbas'ın yanında oturuyorduk şöyle dedi vallahi Aleyhisselatü Vesselam bize diğer insanlardan ayrı olarak şu üç şeyin dışında bir şey emretmedi Onlar şudur. Abdesti tam ve noksansız almamızı, sadaka yemememizi ve atla eşeği çiftleştirmememizi emretti. 142. Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Abdesti tam ve noksansız alın duyurdu 143. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam iyi dinleyin. Size Allah'ın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği amelleri haber vereyim mi? Meşakkatli de olsa abdesti tam ve adabına riayet ederek almak, uzak yerden camiye gitmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. 144. Asım bin Sufyan Es-Sekafi'den Onlar Sülasil Savaşı'na katılmışlardı. Savaş onları bazı şeylerden alıkoymuştu. Savaştılar. sonra Muaviye'nin yanına döndüler. Muaviye'nin yanında Ebu Eyüp ve Ukbe bin Amr vardı. Asım Ya Ebu Eyüp, savaş bu seneyi kaçırmamıza sebep oldu. Halbuki biz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim şu dört camide Mekke, Medine mescitleri Kuba ve Mescid-i Aksa'da namaz kılarsa onun günahı affolunur buyurduğunu duymuştuk. Bunun üzerine Ebu Eyüp Kardeşim oğlu bundan daha kolayını göstereyim mi? ve Vesselam kim emrolunduğu şekilde abdest alır ve yine emredilen şekilde namaz kılarsa geçmiş kötü amelleri mağfiret olunur. Böyle değil mi ya uhbe? Uhbe evet öyle dedi. 145 Osman bin Affan'dan Aleyhisselatü ve Selam kim abdesti Allah'ın emrettiği şekilde tam alırsa kıldığı 5 vakit namaz aradaki günahlara kefaret olur. 146 Osman'dan Ali ve sellem abdest alan, abdestin adabına uygun olarak alan, sonra namazını kılan hiçbir kimse yoktur ki onun kıldığı namazla diğer namaz arasındaki hatalara mağfiret edilmiş olmasın. 147 Amr bin Ambes'den Ali sallallahu ve sellem'e ya Resulallah abdest nasıl alınır diye sordum. Abdeste gelince abdest alıp da ellerini yıkadığında, ellerini iyice temizlediğinde Günahların parnaklarla tırnakların arasından çıkar. Ağzına su alıp çalkaladığında, burun deliklerine su alıp çıkardığında, yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkadığında, bütün hatalarından yıkanmış olursun. Eğer yüzünü sırf Allah rızası için secdeye koyarsan, ananın seni doğurduğu gibi bütün günahlardan temizlenmiş olursun. Ebu Umame der ki, Ben ya Amr, Söylediklerine bak bunların hepsi tek bir mecliste söylendi mi dedim Vallahi yaşım ilerledi ölüm de yaklaşladı Ne ihtiyacım var da aleyhissalatü vesselam adına yalan söyleyeceğim Bütün bunları kulaklarım aleyhissalatü vesselamdan duydu ve kalbim kabul etti 148 Ömer bin Attab'dan Aleyhissalatü vesselam kim abdest alır abdestinde kuru yer bırakmaz Sonra da Allah'tan başka gerçek mabut olmadığına Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna şahit ederim derse ona cennetin 8 kapısı da açılır. Hangisinden isterse girer. 149 Ebû Hazım'dan. Ebû Hüreyre namaz için abdest alırken ben arkasındaydım. Kollarını neredeyse koltuk altlarına kadar yıkadı. Bunun üzerine ben ya Ebû Hüreyre bu nasıl abdest dedim. Ey Ferruhoğlu sen burada mıydın? Senin burada olduğunu bilseydim şu abdesti almazdım. Dostum aleyhissalatü vesselam müminin ziyneti parlaması abdest suyuna kadar çok yere değerse o kadar artar. Onun için böyle abdest alıyordum dedi. 150 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam küçük bir mezarlığa gitti ve ey müminler kavminin diyarı selam üzerinize olsun. İnşallah biz de size kavuşacağız. Kardeşlerimizi görmekten dolayı sevindim buyurdu. Oradakiler Ya Resulullah Biz senin kardeşin değil miyiz dediler Aleyhisselatü Vesselam Siz benim ashabımsın Ashabımsınız Kardeşlerim ise daha henüz gelmediler Ben onları Kevser havuzunda bekleyeceğim buyurdu Onlar Ya Resulullah ümmetinin senden sonra geleceklerini nasıl biliyorsun diye sordular Aleyhisselatü Vesselam Düşünün bir adamın siyah hatlar arasında alnı beyaz ayaklarında seki olan bir atı olsa onu tanımaz mısınız? onlar evet dediler o zaman aleyhissalatü vesselam işte onlar benden sonra gelecek kardeşlerim abdest sebebiyle kıyamet günü alınları ve abdeste yıkadıkları uvuzları parlayarak gelecekler ben ise onları havuz başında bekleyeceğim buyurdu 151 Ukbe bin Amr el-Cehni'den aleyhissalatü vesselam kim abdest alır ve abdestini tam ve eksiksiz alırsa sonra da kalbini ve yüzünü Allah'a çevirerek huşu içinde 2 rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. 152 Ali bin Ebu Talip'ten benden sık sık mezi gelirdi. Ali Sırat ve Selam'ın kızı ise nikahımdaydı. Bu sebeple mezinin durumunu Ali Sırat ve Selam'a sormaya utandım. Bu sebeple yanımda oturan birisine bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sormasını istedim. O adam da sordu. ve Selam mezi gelince abdest gerekir buyurdu. 153, 154, 155, 156 ve 157 aynı. 158 Zirbin Huşeyb'den. Safvan bin Assalat'ında birisiyle konuşmaya geldim ve kapısının önünde oturdum. Derken çıktı. Beni görünce hayır ola ne işim var dedi. Ben ilim talep edeceğim dedim. O melekler ilim talep edene ilim talep etmesinden hoşnut oldukları için kanatlarını sererler. Neyi öğrenmek istiyorsun dedi. Ben mesler üzerine meslin hükmünü öğrenmek istiyorum dedim. Şöyle dedi. Biz ve selam' ile beraber seferdeyken bize cünüp hali müstesna, büyük ve küçük abdest bozma ve uyuma halleri olmasına rağmen meslerimizi üç gün çıkarmamamızı emrederdi. 159 Zir bin Huşeyb'den Saffan bin Assal dedi ki Biz Aleyhisselatü Vesselam ile sefere çıktığımızda Cünüp hali müstesna 3 gün meslerimizi çıkarmamamızı Emrederdi. Büyük abdest Küçük su dökmek ve uyku halinde De böyleydi. 160 Abdullah bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam'a Namaz içinde abdestin Bozulduğuna dair hatırına Bir şey getiren adamın durumu soruldu. Aleyhisselatü Vesselam Bir koku veya bir ses duymadıkça namazı bırakmasın buyurdu. 161 Ebû Hureyre'den Anî sallallahu ve sellem herhangi biriniz uyandıktan sonra elini 3 defa yıkamadan abdest suyuna sokmasın. Çünkü gece elinin nerelere dokunduğunu bilemez. 162 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi bir kimse namazdayken uyuklarsa namazı bıraksın. Zira farkında olmadan kendi aleyhine dua edebilir 163 Urve bin Zübeyir'den Mervan bin Hakem'in huzuruna girdim abdesti bozan şeylerden bahis açtık Mervan Tenasil Uğuz'una dokunmak da abdesti bozar dedi bunu bilmiyorum dedim Mervan Büsre Binti Safvan bana ve Vesselam'ın herhangi biriniz Tenasil Uğuz'una dokunduğu zaman abdest alsın buyurduğunu duyduğunu söyledi 164 Urve bin Zübeyir'den Mervan Medine Valiliği sırasında eliyle Tenasil Uğuz'una dokunan bir kimsenin yeniden abdest alması gerektiğini söyledi. Bunu kabul etmeyerek Tenasil Uğuz'una dokunan kimsenin abdest alması gerekmez dedim. Mervan Büsre binti Safvan bana ve vesselam'ı abdesti bozan şeyleri anlatırken dinlediğini Allah Resulü ve vesselam'ın Tenasil Uğuz'una dokunmak da abdesti bozar duyduğunu söyledi. 165 Falk bin Ali'den bir heyet olarak yola çıktık. ve Selam'ın huzuruna vardık, ona beyat ettik ve onunla birlikte namaz kıldık. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı bitirince bedeviye benzer bir adam geldi ve Ya Resulullah, namazda tenasül huzuna dokunan bir adam hakkında ne düşünürsün dedi. O senin vücudundan bir parça değil mi şeklinde karşılık verdi. 166 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam geceleri teheccüd namazı kılar. Ben de onun önünde bir cenaze gibi uzanır uyurdum. Vitir kılacağı zaman Aleyhisselatü Vesselam uyandırmak için bana ayağıyla dürterdi. 167 yine aynı. 168 aynı. 169 yine aynı. 170 ve 171 Ayşe annemizden ve Vesselam zevcelerden bazısını öper sonra abdest tazelemeden namaz kılardı. 172 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam'ın ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest alınız buyurduğunu işittim. 173 Abdullah bin İbrahim bin Kariz'den Ebu Hureyre'yi mescidin damında abdest alırken gördüm. Bana keş yedim onun için abdest alıyorum aleyhissalatü vesselamın ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest almayı emrettiğini işittim dedi 174 muttalib bin abdullah bin hantaptan ibni abbas Allah'ın kitabında helal olduğunu gördüğüm bir yemeği yedikten sonra ateşte pişti diye abdest mi alacağım dedi bunu duyan ebu hureyre çakıl taşlarını topladı ve bu çakıl taşları sayısınca yemin ederim ki aleyhissalatü vesselam ateşte pişen bir şey yedikten sonra Abdest alnız buyurdu. 174'ten 182'ye kadar Ebu Sufyan bin Sait en Ahnes bin Şerik anlatıyor. Ali sallallahu zevcesi teyzem Ümmü Habibe'nin yanına gittim. Bana un çorbası içirdi. Sonra da yeğenim abdest al sallallahu ve sellem ateşte pişen bir şey, bir şey yedikten sonra abdest alnız buyurdu." dedi. 183 Ümmü Seleme'den ve Selam koyunun ön kolunu yedi. Biraz sonra Bilal geldi ve Resulullah suya dokunmadan abdest tazelemeden onunla birlikte namaza çıktı. 184 Süleyman Bin Yesar'dan Ümmü Seleme'nin yanına gittim. Bana Aleyhisselatü Vesselam ihtilam olmaksın cünüp olarak kalkar oruca niyet ederdi dedi. 185 Yine Aleyhisselatü Aynı Ümmü Seleme bana ve Vesselam'a kızarmış et getirdim yedi sonra abdest tazelemeden namaz kıldı. 186 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam'ın ekmekle et yediğini sonra da abdest tazelemeden namazına şahit oldum. 187 Cabir Bin Abdullah'tan ateşte pişen ye şeyi yemenin abdesti bozup bozmaması hususunda Aleyhissalatü Vesselam'ın son yaptığı abdest almamaktır. yani daha önceleri bozuyordu sonradan bu nesk edildi 188 Suveyt bin Numan'dan Hayber'in fethi yılı aleyhissalatü ve selam'la birlikte sefere çıktım Hayber'in yakınında bulunan sahba mevkiine gelince aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldı sonra yemek getirilmesini istedi kendisine yalnızca kavrulmuş un getirildi su ile karıştırılarak çoğaltılmasını söyledi yapıldı hep beraber yedik. Yemekten sonra aleyhissalatü vesselam akşam namazını kılmaya kalktı. Yeniden abdest almadı. Sadece ağzını yıkadı ve namaza durdu. Biz de onun gibi yaptık. 189 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam süt içtikten sonra su istedi. Ağzını yıkadı ve sonra sütte yağ vardır buyurdu. 190 Kays bin Asım'dan Müslüman olduğum zaman aleyhissalatü vesselam bana gusletmemi emretti. 191 Ebu Hureyre'den Sumame bin Usal el-Hanafi Mescidin yakınındaki suya gidip kusut ettikten sonra mescide girdi ve Allah'tan başka ilah olmadığını, onun tek olduğuna, ortağı bulunmadığını Muhammed'in de onun kulu ve Resul olduğuna şehadet ederim. Ya Muhammed yemin ederim ki yeryüzünde en çok nefret ettiğim yüz senin yüzündü. Fakat şimdi senin yüzünü bütün yüzlerden daha fazla sever oldum. Ömrü yapmak istiyordum. Bir suvarim beni yakaladı, bana mani oldu. Ne buyurursun dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu müjdeledi ve ümre yapmasını emretti. 192 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve Ebu Talip öldü dedim. Git onu defnet dedi. Ama o müşrik olarak öldü dedim. Git onu defnet buyurdu. Ebu Talip'i defnetip yanına döndüğüm zaman yıkan buyurdu. 193 ve 194 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam bir erkeğin eşiyle cinsi münasebette bulunduktan sonra gusletmesi vaciptir buyurdu. 195 ve 196 Ali'den benden sık sık mezi gelirdi. Aleyhissalatü Vesselam'a bu hususta bana mezi geldiğini gördüğün zaman tenasül ovzunu yıka sonra namaz için abdest al heyecanla meni akıttığın zaman ise guslet buyurdu. 150 97 Ümmü Süleyim'den Aleyhisselatü Vesselam'a erkeğin gördüğü gibi, erkeklerde olduğu gibi rüya görüp de ihtilam olan kadının durumunu sorulduğunda menisi akmışsa buyur, yıkansın buyurdu. 198 Ayşe annemizden Ümmü Süleyim Aleyhisselatü Vesselam ile konuşuyordu. Ben de yanlarındaydım. Ümmü Süleyim Ya Resulullah, şüphesiz Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Erkeğin gördüğü gibi uykuda rüya görüp de ihtilam olan kadın hakkında ne dersin? Bundan dolayı yıkanması gerekir mi? Evet dedi. Ben de Ümmü Süleym'e yazıklar olsun sana. Hiç kadın böyle rüya görüp de ihtilam olur mu dedim. Aleyhissalatü vesselam bana dönerek Allah iyiliğini versin. Peki çocukla anas arasındaki benzerlik nasıl oluyor buyurdu. 199- Ve 200 aynı. 201 Ebu Eyyub'den Aleyhisselatü Vesselam suyun icap etmesi sudan dolayıdır buyurdu. 202 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam erkeğin menisi koyu ve beyaz. Kadının menisi ise ince sarıdır. Hangisi üstün gelirse çocuk ona benzer. 203 Esed-i Kureyş oğullarından Kays bin Fatıma'dan Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve haiz günleri dışında benden kan geldiğini söyledim. ve Selam bu damardan gelen bir kandır. Hayiz kanı başladığı zaman namazı bırak. Hayiz kanı kesildiği zaman üzerindeki kanı temizleyip gusl ettikten sonra namaza başla buyurdu. 204 Ayşe annemizden ve Selam hayiz kanı başladığı zaman namazı bırak. Kan kesildiği zaman yıkan buyurdu. 205 Ayşe annemizden Ümmü Habibe binti caştan 7 sene istihaze kanı geldi. Hayız günleri dışında da kendisinden kan geldi. Aleyhissalatü vesselama gelerek bu durumdan yakındı. Aleyhissalatü vesselam da bu hayız kanı değil. Damardan gelen bir kandır. Yıkandıktan sonra namazı kıl buyurdu. 206 Ayşe annemizden Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi Abdurrahman bin Af'ın karısı Ümmü Habibe binti Cahş'tan istihaza kanı geliyordu. Durumun ne olacağını aleyhissalatü vesselam'a sordu. Aleyhissalatü vesselam dona bu hayız kanı değil damardan gelen bir kandır. Hayız kanı kesildiği zaman yıkan ve namazını kıl. Hayız başladığı zaman da namazı bırak buyurdu. Ümmü Habibe her namaz için yıkanır ondan sonra namaz kılardı. Bazen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kardeşi Zeyneb'in odasındaki çamaşır teknesinde yıkanırdı. Kanın kırmızılığı suyu kıpkırmızı yaptığı halde çıkar. Aleyhisselatü ve ile birlikte namaz kılırdı. Bu durumu ona namazdan alı koymazdı. 208 Ayşe annemizden yine aynı. 209, 210 hepsi aynı. 211, 212, 213, 214 aynı. 215 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam zamanında istihazı olan hayız günleri haricinde kendisinden kan gelen bir kadına bunun damardan gelen devamlı bir kan olduğu söylendi ve öğle namazını geciktirerek ikindi ile birlikte yıkanması bu iki namazı için bir gusül abdesti alması yine aynı şekilde akşam namazını geciktirip yatsı ile birleştirerek kılması bu iki namaz içinde bir kere gusletmesi, sabah namazı içinde ayrı bir boy abdesti almasını emretti. 210 aldı Cabir bin Abdullah'dan, Esma binti Umeys, Zulhuleyfe denilen yerde Loğus olunca, aleyhissalatü ve Ebu Bekir'e, ona yıkanmasını ve ihram giymesini emret buyurdu. 217 Fatma binti Ebu Hubeyş'ten, istihaze olmuştum, aleyhissalatü vesselam bana Kan, hayız kanı olursa siyahtır, tanınır. Böyle durumlarda namazı bırak. Başka kan olursa abdest al. Çünkü o damardan gelen kandır buyurdu. 218, 219, 220 ve 221 aynı. 222 Ebu Hıreyre'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz cünüp iken durgun suda yıkanmasın buyurdu. 223 Ebu Hıreyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz duran suya küçük su döküp sonra da gusül abdesti almasın buyurdu. 224 Gudayh bin Haris'ten Ayşe annemize aleyhissalatü vesselam gecenin hangi vaktinde yıkanırdı diye sordum. Çok kere gecenin erken saatlerinde ve çok kere de son vakitlerinde yıkanırdı dedi. Dinde kolaylık tanıyan Allah'a hamdolsun dedim. 225 aynı 226 Ebu Semm semtten aleyhissalatü vesselama hizmet ediyordum gust etmek istediği zaman bana siper ol derdi ben de ona arkamı dönerek siper olur böylelikle onu gizler örterdim 227 ümmühaneden Mekke'nin fethi günü aleyhissalatü vesselama gittim onu gust ederken buldum Fatıma da bir perde tutmuş onu gizliyordu selam verdim Ali aleyhissalatü vesselam kim o dedi Ben de ümmi dedim. Guslünü bitirince Ali sillatı vesselam bir kumaşa sarınarak 8 rekat namaz kıldı. 228 Musa Elcuheyn'den mücahide 8 rıtıl su alabileceğini tahmin ettiğim bir kap getirildi. Bunun üzerine o Ayşe annemiz bana Ali sillatı vesselam'ın bu kadar suyla guslettiğini söyledi. 229 Kus Ebu Selemeden Ayşe'nin yanına vardım. Süt kardeşliği oradaydı. Ayşe'ye ve Selam'ın nasıl gust ettiğini sordu. Ayşe de içinde bir saha kadar su bulunan bir kap istedi. Araya bir perde çekerek gust etti. Başına üç defa su döktü. 230 Ayşe annemizden ve Selam bir farak ağırlığında bir kap su ile gust ederdi. İkimiz bir kap su ile gust ederdik. 231 Enes'ten ve Selam bir tas su ile abdest alır. Beş tas su ile yarım gazetene kesi kadar ile de gusül ederdi 232 Ebu Cafer'den Cabir bin Abdullah'ın yanında gusül hakkında münakaşa ediyorduk Cabir bize cünüplükten kurtulmak için yıkanmaya bir sağ su kafidir dedi ne bir sağ ne de bir sağ yeter dedik Cabir bu kadar sizden daha hayırlı ve saçı sizinkinden daha sık olan birine aleyhissalatü vesselama bile yetiyordu diye karşılık verdi 233 Ayşe annemizden Ben ve Ali sallatü vesselam bir farak kadar bir kapsuyla guslede ediyorduk. Kap bir farak kadar su alıyordu. 234 Ayşe annemizden Ali sallatü vesselam ve ben birlikte aynı kapta gusleder. Suyu avuçlarımızla alırdık. 235 Ayşe annemizden yine aynı. 236 Ümmü selam eden, kadın kocasıyla birlikte yıkanılabilir mi diye soruldu. O da akıllı, iyi huylu ve anlayışlı olursa evet. Aleyhisselatü vesselam ile birlikte aynı çamaşır teknesinden yıkandığımızı hatırlıyorum. Önce temizleninceye kadar ellerimize sonra da vücudumuza su döküyorduk dedi. Evet. 237, 38, 39 aynı. 240 Hümeyt bin Abdurrahman'dan Ali Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Hureyre gibi dört sene arkadaşlık etmiş bir adamla karşılaştım. Adam şunları söyledi. Aleyhisselatü Vesselam bizden birinin her gün fazlaca taranarak süslenmesini, yıkandığı yerden küçük su dökmesini ve erkeğin karısının kullandığı su ile kadının da kocasının kullandığı su ile yıkanmasını yasakladı ve suyu avuçlarıyla alsınlar buyurdu. 241 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam ile ben bir kaptan su alarak yıkandık. O benden önce almak ister ben de ondan önce almak isterdim o kadar ki o kabı bana bıraktır, ben de ona sen bana bırak derdim 242 Ümmühani'den Aleyhisselatü Vesselam ile Meymune içinde hamur parçacıkları bulunan bir kaptan bir çanaktan su alarak birlikte yıkandılar 243 Ümmü Seleme'den Ya Resulullah saçımı çok sıkı örüyorum günüplükten kurtulmak için yıkanırken örgüyü bozayım mı dedim Sadece başına üç avuç su dökmen kafi gelir. Sonra da vücuduna dökersin buyurdu. 244 Ayşe annemizden Veda haçı senesi aleyhissalatü vesselam ile yola çıktık. Ümre için ihram giydim. Hayız olduğum halde Mekke'ye vardım. Bu sebeple ne Beytullah'ı tavaf edebildim ne de Safa ile merve arasında say yapabildim. Aleyhissalatü vesselama bu durumdan yakındım. Başını saçının örgüsünü boz, tara ve haç için ihrama giy. Ümreyi bırak dedi. Ben de öyle yaptım. Haccı ifa ettikten sonra aleyhissalatü vesselam beni Abdurrahman bin Ebubekirle Bekir'le tenime gönderdi. Ümreye niyet ettim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam burası senin ümre yerindir buyurdu. 245 Ayşe annemizden cünüplükten kurtulmak için yıkanacağı zaman aleyhissalatü vesselama bir kap su getirilirdi. O da kaba sokmadan önce iyice temizleninceye kadar ellerine su döker. Sonra sağ elini suya sokarak onunla su döker. Sol eliyle Avret Mahalleni iyice yıkar. Bu iş bitince sağ eliyle sol eline su dökerek ellerini yıkar. Sonra üç kere ağzına, üç kere de burnuna su verirdi. Daha sonra iki avucuyla su alarak üç kere başına su dökerdi. En son olarak da vücudunu yıkardı. 246 Ebu Seleme'den Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın cünüplükten temizlenmesi nasıl olur diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam önce 3 kere ellerine su döker. Avret yerini temizler. Sonra ellerini yıkar. Ağzına burnuna su verdikten sonra başına 3 kere su döker. En son olarak da vücudunun geri kalan kısımlarını yıkardı. Dedi. 247 248 249 Aynı 250 ve 251 Ayşe annemizin, peygamberimizin cünüplükten temizlenmek için aldığı gusül abdestini ellerini yıkar, abdest alır. Sonra su saçının diplerine ulaşsın diye başını ovalar. Daha sonra da vücudunu sayrı kısımlarını yıkardı, buyurdu. 252 Cübeyr bin Mutim'den Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gusül hakkında münakaşa ediyorlardı. Topluluktan biri ben şöyle yapıyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ama ben başıma üç avuç dolusu su döküyorum buyurdu. 253 Ayşe annemizden bir kadın aleyhissalatü vesselam'a haizden temizlenmesi için nasıl yıkanması gerektiğini sordu. Aleyhissalatü vesselam ona nasıl yıkanacağını anlattı. Sonra bir çaput parçası lifa ve onunla temizlen dedi. Kadın onunla nasıl temizleyeceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam daha fazla açıklamaktan haya ederek subhanallah onunla temizlen işte dedi. Ben kadını kenara çekerek onunla kan alışıklarını iyice temizlersin dedim. 254 Ayşe annemizden Ali serrati ve selam gusülden sonra abdest almazdı. 255 Meymun annemizden cünüplükten temizleneceği suyu Ali serrati ve selam'a getirdim. Önce iki veya üç kere ellerini yıkadı. Sonra sağ elini kaba daldırarak avret yerine bir avuç su döktü. Sol yıkadı. Sol elini yere vurduktan ve iyice ovaladıktan sonra namaz için abdest aldı. Sonra başına üç avuç su dolsu su döktü. Vücudunun geri kalan kısımlarını yıkadıktan sonra guslettiği yerden uzaklaştı ve ayaklarını yıkadı. Kendisine bir havlu götürdüm. İstemedi. 256 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem gusletti. Kendisine bir havlu getirildi fakat o havluya dokunmadı ve bu şekilde ıslak kalsın buyurdu. 257 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem cünüpken yemek yahut da uyumak istediği zaman abdest alırdı. 258 Ali sallallahu aleyhi ve sellem cünüpken uyumak istediğinde abdest alır, yemek istediğinde ise sadece ellerini yıkardı. 259 yine aynı. 260 Ayşe annemizden yine aynı. 261 Abdullah bin Ömer'den Ömer Ali sallallahu ve sellema, Ya Resulallah, herhangi birimiz cünüpken uyuyabilir mi? Ali sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman uyuyabilir buyurdu. 262 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Gece cünüp olduğunda abdest al tenasül organını yıka sonra uyu buyurdu. 263 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam içinde resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve melek girmez buyurdu. 264 Ebu Said El Hudr'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz eşiyle cinsi münasebeti tekrarlamak isterse abdest alsın. 265 ve 266 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir gecede bütün zevcelerine dolaşır ve bir gusül abdestiyle yetinirdi. 267 Abdullah bin Selemed'in iki adamla birlikte Ali'nin yanına vardım. Şunları anlattı. Aleyhisselatü Vesselam heladan çıkar, Kur'an okur, bizimle beraber et yerdi. Cünüplükten başka hiçbir şey onun Kur'an okumasına engel olmazdı. 269 Huzeyfe'den Ali sallatü vesselam'ın asabından biriyle karşılaştığında onunla musafaha yapar ve ona hayır dua ederdi. Bir gün erken saatlerde onu gördüm ve hemen yönümü değiştirerek ondan uzaklaştım. Gün yükseldiğinde tekrar onun yanına geldim. Ali sallatü vesselam seni gördüm. Hemen yönünü değiştirdin ve benden uzaklaştın dedi. Dedi. Günüptüm, bana dokunursun diye çekindim dedim. Ali sallatü vesselam Müslüman hiçbir zaman pis olmaz buyurdu. 270 bu zayıf eden. Cünüp olduğum bir vakit Ali sallallahu ve sellem bana rastladı ve iltifat ederek elini uzattı. Ben cünüpüm dedim. Müslüman pis olmaz dedi. 271 Ebû Hureyre'den yine aynı. 272 Ebu Hureyre'den bir keresinde Ali sallallahu ve sellem mescitte bulunuyordu. Ayşe'ye Ayşe bana kumaşı, seccadeyi ver dedi. Ayşe ben namaz kılamıyorum dedi. Ali sallallahu ve sellem haiz senin elinde değil dedi bunun üzerine Ayşe kumaşı verdi 273 yine aynı 274 meymin annemizden herhangi birimiz haiz bile olsa ve Vesselam başını onun kucağına koyar ve Kur'an okurdu yine birimiz haiz olduğu halde kalkar seccadeyi alır ve mescide yayardı 275 Ayşe annemizden herhangi birimiz haiz olduğu halde ve Vesselam Kur'an okuyarak başını onun kucağına koyurdu kordu. 276 Ayşe annemizden ve selam itikafa girmiş olduğu halde başını dışarı uzatır hayız olmama rağmen onun başını tarardım. 277 78 ve 79 aynı 280 Şuray'dan Ayşe annemize kadın hayız iken kocasıyla birlikte yemek yiyebilir mi diye sordum evet aleyhissalatü vesselam beni sofraya çağırırdı ben de hayız olduğum halde onunla birlikte yerdim. Etli kemiği alır ve bana alıyor musun? Yoksa vallahi ben başlayacağım derdi. Ben de hemen bir parça et ısırır, kemiği koyardım. Aleyhisselatü Vesselam da benim ısırdığım yerden bir parça ısırırdı. Sonra iç, su içecek ister ve vallahi istersen önce seni içlerdi. Ben de bardağı alır, biraz içtikten sonra bırakır. Sonra Aleyhisselatü Vesselam alır ve bardağın benim içtiğim kenarından içerdi. 281 aynı. 282 aynı. Miktam Şurayh'ın babasından. Ayşe'nin şöyle dediğini duydum. Aleyhisselatü Vesselam kabı bana verirdi. Ben içerdim. Bu esnada hayız görürdüm. Sonra kabı ona verirdim. Ağzımın değdiği yeri araştırır. Ağzını oraya koyarak içerdi. 283 yine aynı. 284 Ümmü Selemeden. Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte aynı çarşaf altında yattığım esnada hayız olduğumu anlayınca Yavaş yataktan çıktım ve Hayiz için hazırladığım elbisemi aldım Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam Hayiz mı oldum dedi Evet dedim beni yanına çağırdı Onunla beraber çarşafın altında Yattım 285 Ayşe annemizden Hayiz olduğum halde Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Aynı örtü altında yatardık Eğer benden ona bir şey hayiz kanı bulaşırsa Sadece kirlenen yeri yıkar Ve aynı elbiseyle namaz kılardı Daha sonra tekrar gelir Eğer gene benden ona bir şey bulaşırsa aynı şekilde sadece elbisesinin kirlenen yerini yıkar ve onunla namaz kılardı. 286 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bizden zevzelerinden birini hayız olduğu zaman şal sıkıca bağlamasını emreder. Giyindikten sonra onunla birlikte aynı ördü altında yatardı. 287 ve 288 yine aynı. 289 Enes'ten Yahudiler kadınlarından biri hayız olduğu zaman onunla birlikte yemezler, içmezler ve belirli arada bulunmazlardı. Bu durumu Ali Selat ve Selama sordular. Bunun üzerine Allah azze ve celle sana kadınların adet halinden soruyorlar de ki: "Adet ezadır. Adet zamanında kadınlardan çekilin. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra onlara Allah'ın emrettiği gibi yaklaşın. Allah kendisine dönenleri sever. Ayetini indirdi. Aleyhissalatü vesselam da onlara hayız olan kadınlara kadınlarla birlikte yiyip içeceklerini bir arada bulunabileceklerini ve cinsi münasebet dışında her şeyi yapabileceklerini bildirdi. 280 İbn-i Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam hayız olduğu halde karısıyla cinsi münasebette bulunan bir kimsenin bir ya da yarım dinar sadaka vermesi gerekir buyurdu. 291 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam ile birlikte çıktık. Maksadımız hac etmekti. Serif denilen yere vardığımızda hayız oldum. Ben ağlarken Aleyhissalatü Vesselam nen var hayız mı oldun dedi. Evet dedim. Aleyhissalatü Vesselam da bu Allah'ın kadınlara has kıldığı bir özelliktir. Haccın Beytullah'ı tavaf dışında bütün icaplarını yerine getir dedi. Daha sonra karısı için bir sığır kurban etti. 292 Cafer bin Muhammed'in babasından. Cabir bin Abdullah'ın yanına geldik ve aleyhissalatü ve sellem'in haccı hakkında sorduk. şunlar anlattı. Aleyhissalatü ve sellem birlikte Zilkade'nin bitimine beş gün kala yola çıktık. Zulhuleyfi'ye vardığımızda Esma binti Umeys Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu. Hemen bir adam göndererek nasıl hareket edeceğim dedi. Aleyhisselatü Vesselam yıkan, kanın akmasını önleyecek şekilde sargı sarın, sonra da kurban kes buyurdu. 293 ad bin dinardan Ümmü Kains binti i mihsanın Aleyhisselatü Vesselam'a elbiseye bulaşan haiz kanı hakkında sorduğunda onu bir kenarını sürterek suyla ve sabunla iyice yıka dedi. 294 esma bint-i Ebu Bekir'den Odamda otururken bir kadın elbiseye bulaşan hayız kanı hakkında Ali sallallahu aleyhi fetva istedi. Ali sallallahu ve sellem ona evvelâ lekeyi bir elbisenin kenarına sürterek sonra çitle yıka. Sonra bütün elbiseyi bir daha güzelce yıka ve o elbiseyi giyerek namaz kıl buyurdu. 295 Muaviye bin Ebu Süfyan'dan. Muaviye Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcelerinden Ümmü Habibe'ye Cinsi münasebet esnasında üzerinde bulunan elbiseyle namaz kılıyor muydu dedi. Ümmü Habibe elbisede meni görmezse evet dedi. 296 Ayşe annemizden ben ve Vesselam'ın elbisesindeki meni izlerini yıkardım. Sonra Aleyhisselatü Vesselam su ile yıkanan yerin değişik renk verdiği elbiseyle namaza çıkardı. 298 97 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesindeki Cenabet lekesini birkaç defa meni lekesini ovalardım. 98 99 300 301 302 yine aynı. 303 Ubeydullah bin Abdullah bin Utbeden. Ümmü Kays binti Mihsan henüz yemek yemeyen küçük oğluyla beraber Ali sallallahu geldi. Ali sallallahu ve sellem o çocuğu elbisesi üzerine oturttu. Çocuk Resulullah'ın elbisesine idrar yaptı. Ali sallallahu ve sellem su istedi. suyu oraya çocuğun idrar yaptığı yere döktü ve elbisesini yıkamadı 304 yine aynı 305 Ebu Sehim'den a.s. kız çocuğunun idrarını yıkar erkek çocuğunun idrarı üzerine su dökülür buyurdu 300 aldı Enes'ten okul kabilesinden bazı kimseler a.s.a geldiler İslamiyet hakkında konuştular ve Müslüman oldular Ve ya Resulullah biz göçebeyiz. Çölde yaşamaya alışmış koyun deve sahipleriyiz. Yerleşik hayata alışık değiliz. Çayırı, çimeni, bağı, bahçesi, bol yerlere alışık değiliz. Medine'de ikamet etmekten hoşlanmadılar. Bunun üzerine ve Vesselam onlara çobanıyla beraber bir deve sürüsü tahsis edildi. Sonra da onlara develerin yanına gidip onların sütlerinden ve idrarlarından içmelerini emretti. Bunlar sağlığına kavuşunca Harre mevkiinde irtidat ettiler ve peygamberin çobanını Yesar'ı öldürdüler. Sonra da develerini önlerine katıp götürdüler. Bu aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca aleyhissalatü vesselam onları takip ettirdi. Onları yakalayıp aleyhissalatü vesselam'a getirdiler. Gözlerini oydu, ellerini ayaklarını kesti. Sonra Harre mevkiinde bu şekilde ölüme terk etti. 200, 307 aynı. 308 Amr bin Meymuneden. Abdullah bin Mesud Beytulmal'da bize şunları anlattı. Aleyhissalatü vesselam Beytullah'ın yanında namaz kılıyordu. Kureyş'ten bir grupta oturuyordu. Onlar bir deve kestiler. İçlerinden birisi hanginiz kanıyla beraber şu deve işkembesini alır o yüzünü secdeye koyduğunda sırtına bırakır dedi. Oradakilerin en şakisi Ukbe bin Ebu Muayyid koştu ve işkembeyi alıp götürdü. Sonra bekledi. Aleyhissalatü vesselam secdeye varınca işkembeyi sırtına koydu. Durum henüz çocuk olan Fatıma'ya haber verildi. O da hemen koşarak geldi ve işkembeyi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından aldı. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince üç defa Allah'ım Kureyş'i sana havale ederim dedi. Sonra Allah'ım Ebu Cehil bin Hişam'ı Şeybe bin Rabia'yı Utbe bin Rabia'yı Ukbe bin Ebu Muayit'i sana havale ederim diyerek Kureyş'ten yedi kişiyi saydı. Ona kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki onları Bedir Savaşı'nda Kalip'te tek bir çukurda serilmiş gördüm. 309 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam hırkasının bir ucunu tuttu içine tükürdü ve birbirine sürttü. 310 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri namaz kıldığında önüne sağına tükürmesin. Tükürmek isterse sol tarafına veya ayağını bastığı yere tükürsün. Böyle yapmazsa elbisesine tükürsün. Elbisesini birbirine sürterek ovalasın. 311 Ayşe annemizden. ve selam ile beraber seferden birine çıktık. Beyda veya Zatürceş mevkine geldiğimizde gerdanlığım koptu düştü. ve Selam onu aramak için konakladı. Ali salat ve selam ile beraber diğer insanlar da konakladılar. Onlar su başında değillerdi. Yanlarında su da yoktu. Halk Ebubekir'e gelerek "Ayşe'nin yaptığını görüyor musun? Ali salat ve selam ile diğerlerinin konaklamalarına sebep oldu. Halbuki bulundukları yerde su yok. Yakınlarda da yok." dediler. Bunun üzerine Ebubekir yanıma geldi. Resulullah ise başını dizimin üzerine koyup uykuya varmıştı. Ebubekir Aleyhissalatü Vesselam ile diğer insanları yoldan alıkoydun. Halbuki su başında değiller. Yanlarında su yoktu dedi. bu Bekir beni azarladı. Ağzına geleni söyledi ve eliyle böğrüme vurdu. Aleyhissalatü Vesselam'ın dizimin üstünde yatmış olması kımıldamamı mani oldu. Aleyhissalatü Vesselam uyudu. Nihayet sabah oldu ama su yoktu. Bunun üzerine Allahu u Teala temim ayetini indirdi. O zaman Useyd bin Hudeyr, ey Ebu Bekir ailesi bu sizin ilk bereketiniz değil dedi. Ayşe diyor ki, gideceğimiz sırada üzerine bindiğim deveyi kaldırdık, gerdanlığı altında bulduk. 312 İbn Abbas'ın kölesi Umeyir İbn Abbas'ın şöyle dediğini söyledi. Meymune'nin kölesi Abdullah bin Yeser ile beraber döndük ve Ebu Cüheym bin El-Haris, Es-Sammı el-Ensa'nın yanına girdik. Ebu Cüheym şöyle dedi. ve Vesselam Cemel kuyusu tarafından dönüyordu. bir adam ile karşılaştı ve selam verdi ve selam selamını almadan önce duvara döndü ellerini ve yüzünü topraklan mest etti. sonra o adamın selamını aldı 313 İbni Abdurrahman bin Ebza'dan bir adam Ömer'e gelerek ben cünüp oldum su bulamadım dedi Ömer namaz kılma dedi bunun üzerine Ammar ya Emre'l Mü'minin hatırlamıyor musun hani sen ve ben bir seriyedeydik cünüp olduk ve su bulamadık Sen namaz kılmadın fakat ben her tarafımı toprağın değmesi için toprakta yuvarlandım ve namaz kıldım. Sonra aleyhissalatü vesselam'a geldik ve bunu söyledik. Şöyle yapman yeterdi, ellerini yere vurdu, sonra üfledi, sonra yüzünü ve iki elini Ammar böyle deyince Ömer, layık olduğun vazifeye seni tayin ediyoruz dedi. Ammar, develerini otlatmak üzere arasındayken cünüp oldum, su bulamadım. Hayvanın toprakta yuvarlanması gibi yuvarlandım. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bu yaptığımı haber verdim. Aleyhisselatü Vesselam ondan dolayı sana teyemmüm kafi buyurdu. 315 Ammar'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe ile beraber Ulatul Ceis, Zatul Ceis'te konakladı. Ayşe'nin Zıfar Yemen Akkinden mamur gerdanlığı koptu. Bunun üzerine asker Ayşe'nin gerdanını aramak için bekledi. Tan yeri ışıyıncaya kadar aradılar. Halkın yanında su da yoktu. Bunun için Ebubekir Bekir Ayşe'ye kızdı ve Halkı yanından alıkoydun. Yanlarında su yok dedi. İşte o zaman Allah Azze ve Celle toprakla teyemim ruhsatını indirdi. Bunun üzerine ve Vesselam ile beraber Müslümanlar kalkıp ellerini toprağa vurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Ellerindeki topraktan hiçbir şey atmadılar. ellerindeki toprağı siltmediler ve topraklı ellerine yüzlerini omuzlarına kadar kollarını ve ellerin altından başlayarak koltuk altlarına kadar mest ettiler. 316 Yasir'den aleyhissalatü vesselam ile beraber toprakla teyemmüm yaptık ve yüzlerimizi omuzlarımıza kadar kollarımızı mest ettik. 317 Abdurrahman bin Ebu Ebza'dan Hazreti Ömer'in yanındaydık. Bir adam geldi ve Ya Emre'l-Mü'minin Bazen öyle oluyor ki bir belde bir veya iki ay kalıyor ve cünüp olup su bulamıyoruz. Ömer, ben su bulamadığımda ve cünüp iken su buluncaya kadar namaz kılmıyorum dedi. Ammar, ya Emre'l-Mü'minin hatırlamıyor musun sen filan yerdeydin. Biz ise deve otlatıyorduk. İyi bilirsin ki biz cünüp olduk. Evet hatırlıyorum dedi Ammar, ben toprakta iyice yuvarlandım. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geldik yaptığımızı söyledik. O güldü. Şu kadar toprak yeterdi buyurdu. Sonra avuçlarını toprağa vurdu. Avuçlarına üfledi. Sonra yüzünü ve kollarının bir kısmını mesletti dedi. Ömer Allah'tan kork ya Ammar dedi. Ammar ya Emir el Mümin istersen bunu kimseye söylemem dedi. Ömer hayır söyle. Bundan dolayı seni layık olduğun makama tayin ediyoruz dedi. 318 yine aynı. 319 aynı. sadece aleyhissalatü vesselam ellerini yere vurdu. Ellerini ve kollarını ellerini ve yüzlerini mesdetti. 320 aynı. 321 İmran bin Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam cemaatle namaz kılmayıp ayrı duran bir adam gördü ve ya filan cemaatle namaz kılmana mani olan nedir dedi. O ya Resulullah cünüp oldum su da yok dedi aleyhissalatü vesselam toprakla teyemim et, bu sana yeter buyurdu 322 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam temiz toprak 10 sene su bulamasa da Müslümanın abdest suyudur buyurdu 323 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Usaid bin Hudayr ile bir grup insanı Ayşe'nin bir konak yerinde unuttuğu gerdanını aramak üzere gönderdi namaz vakti geldi abdest yoktu su da bulamadılar abdestsiz namaz kıldılar sonra bunu Aleyhisselatü Vesselam'a anlattılar Allah Azze ve Celle de teyemmüm ayetini indirdi. Ve Hudayr Ayşe'ye Allah seni hayırlan mükafatlandırsın. Başına hoşlanmadığın bir iş gelince Allah onu senin ve Müslümanların hakkında hayra tedbir ediyor dedi. 324 tarıftan bir adam cünüp idi namaz kılmadı. Aleyhissalatü vesselam ma geldi durumunu arz etti. Doğru yapmışsın buyurdu. Bir başka adam cünüp oldu. Teyemm edip namaz kıldı. ve vesselam ona da Doğru yapmışsın buyurdu. 325 Allah şöyle buyurur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Sizi temizlemek için gökten su indirdik. Su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmedin. İbn-i Abbas anlatıyor. Hz. Peygamber'in zevcelerinden bazıları Cünüp oldukları zaman gust ederler. Peygamber donlardan artan artıkla su ile abdest alırdı. Zevceleri bunu Aleyhisselatü Vesselam'a söylediler. ve Vesselam suyu hiçbir şey pislemez buyurdu. 326 Ebr-Said el-Hudr'den Ya Resulullah bu dağ kuyusundan abdest alabilir miyiz diye soruldu. Bu dağ kuyusu köpekleşleri, hayız bezleri ve çerçöp atılan bir kuyuydu. ve Vesselam su temizdir. Hiçbir şey suyu pislemez buyurdu 327 aynı 328 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'a sudan ve ona vuruyan yırtıcı ve evcil hayvanlardan soruldu Su iki kulla olduğu zaman pislenmez buyurdu 329 Enes'ten Bedevinin biri mescide idrar yaptı Asap'tan bazıları müdahale etmek istediler Dokunmayın dedi Bedevi işi bitirince Aleyhisselatü Vesselam bir kova su getirip Üzerine döktü 330 yine aynı ziyadeliği Sizler zorlaştırıcılar Değil kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz buyurdu 331 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz Cünüp olduğu halde durgun suda Gusletmesin buyurdu 332 Ebu Hureyre'den Adamın biri Ya Resulullah Denize açıldığımız zaman Yanımıza biraz su alıyor alıyoruz Abdest alsak Susuz kalacağız Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz diye sordu Aleyhisselatü Vesselam Denizin suyu temiz Ölüsü helaldir buyurdu 333 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi Allah'ım Dolu ve kar suyuyla Günahlarımı yıka amin. Beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi günahlardan temizle. Amin ya Rabbi. 334 yine aynı. 335 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü ve sellem sizden birinizin kabını köpek yaladığı zaman içindeykini döksün sonra 7 kere yıkasın. 336 Abdullah İbni Mügaffel'den vesselam, Av ve çoban köpeği hariç Diğer köpeklerin öldürülmesini Emretti ve şöyle buyurdu Köpeğin yaladığı kabı 7 defa yıkayın Sekizincisini toprakla Oğun 337, 38 ve 39 Yine aynı 340 Kaab bin Malik'in kızı Kepşeden Ali Aleyhisselatü Vesselam'a abdest suyu döküyordum. Bir kedi geldi sudan içti. Aleyhisselatü Vesselam kabı eğerek içmesine yardım etti. 341 Ayşe annemizden Aybaşı gördüğüm günlerin birinde kemikli bir et parçası yiyordum. Aleyhisselatü Vesselam da benim yediğim yerden yedi. Yine Aybaşı gördüğüm günlerin birinde Aleyhisselatü Vesselam'la aynı kabın aynı yerinde su içtik. 342 İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında erkeklerle kadınlar aynı kaptan abdest alırdı hicaptan önce. 343 Hakim bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam erkeğin kadının arta kalan abdest suyundan abdest almasını yasakladı. 344 Ayşe annemizden ben Aleyhisselatü Vesselam ile aynı kapta guslederdim. 345, 46 ve 47 Abdullah bin Cebir'den Enes Aleyhisselatü Vesselam bir mekkuk su ile abdest alır beş mekkuk su ile guslederdi buyurdu 348 Ayşe annemizden ve Vesselam ile beraber haç maksadıyla yola çıktık serif denilen yere geldiğimizde ben aybaşı oldum ağlıyordum ve Vesselam ne oldu sana aybaşı mı oldun dedi ben de evet dedim bu Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir durumdur Kabe'yi tavaf hariç haccın bütün. icablarını yerine getir buyurdu 349 Urve'den Fatıma binti Kays ve a.s.a gelerek istihazı olduğunu söyledi a.s.a o damardan gelen kandır hayız görmeye başladığın zaman namazı bırak kesilince kuşlet kanı temizde sonra namaz kıl buyurdu 350 Ayşe'den a.s.a hayız görmeye başladığın zaman namazı bırakın kesilince de gusledin buyurdu. 351 Ayşe annemizden Ümmü Habibe Binti Caş aleyhissalatü vesselam'dan fetba istedi. Ya Resulullah ben istihaze oluyorum. Aleyhissalatü vesselam o damardan gelen kandır. guslet sonra namaz kıl. Ümmü Habibe Binti Caş her namaz için guslederdi. 352, 53, 54 yine aynı. 355 Ayşe annemizden yine aynı. 56, 57, 58 aynı. 59 ve 60 yine aynı. 361 62, 63, 64 65 ve 66 yine aynı. 367 Muhammed'den Ümmatiye biz sarı su, bulanık su diye bir şey bilmezdik. 368 Enes'ten Yahudiler hayız gören kadınlarla yiyip içmezler ve evlerde beraber oturmazlardı. Bunu Ali salatü vesselam sordular. Bunun üzerine Allahu Teala sana kadınların ay halini soruyorlar de ki o ezadır. Adet zamanında kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Sonra Ali salatü vesselam hayız gören kadınlarla yiyip içmelerini, evlerde beraber oturmalarını ve onlarla cinsi münasebet hariç her şeyi yapmalarını emrettiler. Yahudiler Ali salatü vesselam bize muhalefet etmelik hiçbir şey bırakmadı dediler. 369 İbn-i Abbad'dan hayız günlerinde zevcesiyle cinsi münasebette bulunan kimse hakkında bir veya yarım dinar tasatlık etsin buyurdu. 370 Ümmü Seleme'den ve Vesselam'la beraber yatıyordum. Aybaşı oldum. Yavaşça yanından ayrılıp hayız elbisemi giydim. Aybaşı mı oldun dedi. Evet dedim. Beni çağırdı. Bir yatakta yattık. Evet. 371 Ayşe annemizden Hayız günlerimde Aleyhisselatü Vesselam'la bir yatakta yatardık. Benden kendisine bir şey bulaşırsa sadece bulaşan yeri yıkar. Sonra teheccüd namazı kılardı. Sonra yatağına döner. Eğer gene bir şey bulaşırsa aynı şekilde sadece bulaşan yeri yıkar. Sonra sabah namazını kılardı. 372 Ayşe annemizden. ve Selam bizden biri hayız gördüğü zaman elbisesini giymesini emreder. Sonra onunla yatardı. 373 yine aynı 373 74 75 Aynı 376, 377 378 379 Aynı 370, 380 Ayşe annemizden vesselam, hanımlarından biri hayızlı olduğu zaman başını onun kucağına koyarak Kur'an okurdu. 381 Muazze, Muazze el-Adevi'den Kadının bir Ayşe'ye Hayız gören kadın namaz kılacak mı dedi Ayşe annemiz sen harrilerden misin Biz aleyhissalatü vesselamın yanında Hayız gördüğümüz zamanlarda Namaz kılmazdık ve kazasıyla da Emrolunmazdık 382 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam ile beraber Mesciddeydik Ya Ayyubişe elbisemi getir dedi Ayşe namaz kılmıyorum dedi Hayız elinde değil ya getir dedi 383 aynı 384 Meymun annemizden Hayızlı olduğumuz zamanlarda Aleyhisselatü Vesselam içimizden birinin kucağına Başını kor, Kur'an okur Birimiz hayızlı olduğu halde Başörtüsüyle mescide gider Başörtüsünü oraya yayardı 385 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam itikafa girdiği Odadan başını uzatır Ben hayızlı olduğum halde başını tarardım 386 87 88 aynı 389 hafsa annemizden Ümmatiye Ali selat ve selamı andıkça babam kurban olsun derdi ben. Ali selat ve selam şöyle buyurduğunu işittim. Ne dedim? Evet babam sana feda olsun. Ali selat ve selamın olgunluk çağına ulaşmış genç kızlar, hayız gören kadınlar eğlence yerlerinde ve Müslümanların davetinde bulunsunlar. Hayız gören kadınlar camiye girmesin buyurduğunu işittim dedi. 390 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a Safiye binti Hüye'yi aybaşı oldu dedim. Aleyhisselatü Vesselam galiba bizi geciktirecek. sizinden Kabe'yi tavaf etmedi mi dedi. Ben tabi ettim dedi. Etti dedim. Bunun üzerine yola çıkın buyurdu. 391 Esma binti Umeys'ten Zulhuleyfe'de aybaşı oldum. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e söyle ona gusül, gusül abdesti alsın. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk desin buyurdu. 392 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hayızdayken vefat eden Ümmü Kaab'ın cinaze namazını kıldık. Aleyhisselatü Vesselam cemaatin ortasındaydı. 393 Esma Binti Ebu Bekir'den Münzir Fatma Münzir Binti Fatıma kucağımdayken bir kadın elbiseye bulaşan hayız kanı hususunda Aleyhisselatü Vesselam'dan fetba istedi. Yıka, temizle, namaz kıl buyurdu. 394 yine aynı. 395 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam sizden biri durgun suya gusletmesin buyurdu. 396 Ebu Hureyre'den durgun suya idrar yapıp sonra orada gusletmeyin veya abdest almayın buyurdu. 397 Ebu Hureyre'den yine aynı. 398, 399 aynı. 400 Cabir'den aleyhissalatü vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hamama peştemalsiz girmesin buyurdu 401 Abdullah bin Ebu Evfa'dan aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi Allah'ım günahlarımı ve hatalarımı temizle amin Allah'ım beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni günahlardan temizle amin Allah'ım beni karla doluyla ve soğuk suyla temizle amin 402 İbni Ebu Efa'dan Aleyhissalatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım beni karla, doluyla ve soğuk su ile temizle. Allah'ım beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni günahlardan temizle. Amin Ya Rabbi. 403 Abdullah İbni Ebu Kays'tan Ayşe'ye Aleyhissalatü Vesselam cünüp olduğu zaman yatmadan önce mi gusleder yoksa gusletmeden ne yatar diye sordum. Her ikisini de yapardı. Bazen gusleder yatar. Bazen de abdest alır yatardı. 404 Gudayf bin Elharis'ten Ayşe'ye gelerek Aleyhisselatü Vesselam gecenin evvelinde mi yoksa sonunda mı guslederdi dedim. Her ikisinde yapardı. Bazen evvelinde bazen de sonunda. Ben işlerimize genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. 405 Yağla'dan ve Vesselam Açıkta gusleden bir adam Gördü de minbere çıktı Allah'a hamd ve sena ederek şöyle dedi Allah halimdir Haya sahibidir Ayıpları ve kusurları örter O hayayı ve örtünmeyi sever Sizden birisi gusletmek istediği zaman Kapalı yerde gusletsin 406 Saffan bin Yala'dan Yine aynı 407 Meymune'den Aleyhisselatü Vesselam'a gusletmesi için su koydum. Önüne bir perde gerdim. Meymune Resulullah'ın guslettiğini anlattı. Sonra kendisine bir hırka getirdim. İstemedi. 408 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Eyüp Aleyhisselam çıplak olarak guslediyordu. Yukarıdan altın bir çekirge düştü. Eyüp onu elbisesiyle kapatmaya çalıştı. Bunun üzerine Ya Eyüp ben seni zengin kılmadım mı diyen hida etti. Eyüp ettin yarabbi fakat senin lutfuna her zaman muhtacım dedi. 409 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam ferak denilen bir kapta gusül ederdi. Beraberce bir kapta yıkanırdık. 410 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam ile bir kaptan gusül eder. Beraber su alırdık. 411 ve 12 aynı. 413 aynı. 414 ümmühaneden Mekke'nin fethi günü Ali Vesselam'a aleyhi ve sellem'e geldim, guslediyordu. Önünde bir perde gerdim. Yanında içinde hamur bulaşığı olan bir kap vardı. Kuşluk namazını kıldım. Ali sallallahu usul yaptıktan sonra kaç dakika namaz kıldı bilmiyorum. 415 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve sellem'le şu kaptan guslederdik. Beraber başlar ellerimle başıma 3 defa su döker. Saçımın örgüsünü çözmezdim. 416 İbn Ömer'den Üstüme başıma katran yağlayarak ihrama girmem üzerimde güzel koku eseri varken ihrama girmemden daha iyidir. 417 Meymun annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaz abdesti gibi abdest aldı fakat ayaklarını yıkamadı. Avret mahallini ve diğer yerlerini yıkadı. Sonra üzerine su döktü. Sonra bir tarafa çekilerek ayaklarını yıkadı. Cünüp olan kimsenin yıkanma tarzı budur. 418 Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Haris'in kızı Meymune Binti El-Haris'ten. Aleyhisselatü Vesselam guslederken ederken ellerini yıkar. Sağ eliyle sol eline dökerek taharetledikten sonra elini yere sürerek tekrar ellerini yıkar. Namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra başına ve diğer yerlerine su döker. Sonra bir defa çek, tarafa çekilir ayaklarını yıkardı. 419 Ayşe annemizden. ve Vesselam gusül etmeden önce ellerini yıkar. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Saçlarının dibini iyice ıslatıncaya kadar ovalayıp başına üç defa su döktükten sonra vücudunun diğer yerlerini yıkardı. 420 Ayşe Annemiz'den ve Vesselam abdest alırken, ayakkabı giyerken, saçını tararken mümkün olduğu kadar sağdan başlamayı severdi. 421 Abdullah bin Ömer'den Hazreti Ömer Resulullah'a nasıl gusül yapacağını sordu gusül yapar kimse önce sağ elini iki yahut 3 defa su döker sonra sağ eliyle suyu alır sol eliyle iyice taharetlendikten sonra dile sol elini toprağa sürer sol elini iyice temizledikten sonra iki elini de üç defa yıkar üçer defa ağzına burnuna su verir yüzünü yıkar başını mest etmeden üzerine su döker Resulullah'ın böyle gusül yaptığı rivayet edilir 422 Ayşe annemizden ve Vesselam gusül ederken ellerini yıkar namaz abdesti gibi abdest alır saçlarının dibi ıslanıncaya kadar parnaklarıyla başını ovalar 3 defa su döktükten sonra başını yıkardı 423 yine aynı 424 Cübeyl bin Mutim'den ve Vesselam'ın yanında gusülden söz edilince ben başıma 3 defa su dökerim buyurdu 425 Cabir'den Ali sallallahu ve sellem gusül ederken başına 3 defa su dökerdi. 426 Ayşe annemizden bir kadın Ali sallallahu ve sellema "Ya Resulallah ay başından temizlenince nasıl gusül edeceğim?" diye sordu. Ali sallallahu ve sellem "Eski bir bez alır, onunla temizlenirsin." buyurdu. Kadın "Onunla nasıl temizleyeceğim dedi. "Onunla temizlen." dedi. Kadın tekrar "Onunla nasıl temizleneceğim?" dedi. Ali sallallahu aleyhi "Subhanallah." deyip kadından yüz çevirince ne demek istediğini anladım. Kadını tuttum, bir tarafa çektim ve desur'a ne demek istediğini kendisine anlattım. 427. Meymun annemizden Ali ve selam gusül ederken taharetlendi. Elini yere duvara sürdü. Namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra başını ve bütün vücudunu yıkadı. 428. Cabir bin Abdullah'tan Zilkade ayının bitmesine 5 gün kaldı. Aleyhissalatü Vesselam ile beraber haç için yola çıktık. Zulhuleyfe'ye vardığımızda Hüseyin'in kızı Esma oğlu Muhammed'i doğurdu. Bunun üzerine Esma Resulullah'a haber salarak ne yapacağını sordu. Aleyhissalatü Vesselam yıkandıktan sonra bez koy, ihrama gir diye haber gönderdi. 429 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam usul'den sonra abdest almazdı. 430 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam'a koku sürerdim. Gece zevcelerini dolaşır, sabahleyin ihrama girer ve güzel koku etrafa yayılırdı. 431 Cabir Bin Abdullah'tan Aleyhissalatü Vesselam bana benden önce hiçbir peygambere nasip olmayan beş şey verildi. Bana bir aylık mesafedeki düşmanları korkutucu kuvvet verildi. Yeryüzü benim için pak kılındı. Her yerde namaz kılınabilir. Ümmetim nerede namaz vakti gelirse orada namazını kılar. hiçbir peygambere verilmeyen şefaat hakkı bana verildi. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderildiği halde ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. 432 Ebu Said'den iki adam teyemm namazlarını kıldıktan sonra henüz vakit çıkmadan su buluyorlar. Biri abdest alıp namazını iade ediyor. Öbürü namazını iade etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam'a sorduklarında namazı iade etmeyene doğru yapmışsın namazın tamamdır diğer neyse sana da iki namaz sevap vardır buyurdu 434 İbn Abbas'tan Hz. Ali Miktat ve Amr aralarında konuşuyorlar Ali diyor ki benden çok meze akıyor kızı zevcem olduğu için bunu ve Vesselam'a sormaya utanıyorum biriniz benim için sorsanız birisi sorunca Aleyhisselatü Vesselam o mezidir kimden akarsa o uzunu yıkasın namaz abdesti gibi abdest alsın 435, 36, 37, 38 ve 39 aynı. 440 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Sizden birisi uykudan uyanınca elini 3 defa yıkamadan suya sokmasın. Zira elinin uykuda nereye dokunduğunu bilmez. 344, 441 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kıldığım bir gece sol tarafına durdum. Beni sağına çekti. Namaz kıldıktan sonra yattı uyudu. Mevzin gelip uyarınca abdest almadan namaz kıldı. 442 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem namazda uyuklayanınız gitsin yatsın buyurdu. 443 44 45 ve 46 Sufyan'ın kızı Büstre'den Ali sallallahu ve sellem eliyle tenasil ovuzuna dokunan abdest alsın buyurdu.